Yaşlılıktan dolayı oturarak namaz kılıyorum. Secde ederken haliyle bir boşluğa secde etme gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunu engellemek adına önümüze bir sandalye, sehpa koyarak secdeyi ona mı yapsak daha iyi olur? Yoksa boşluğa mı? Bunu da cevaplayalım evet, inşallah. Evet, yaşlı teyzemiz Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Namazını kılabiliyor. Elhamdülillah abdestini de alıyordur. Ne güzel cenab kendisine ikram etmiş. Oturduğu yerde namazını kılıyorsa, önüne bir şey koymasa, Gerekmez. Ancak şu olabilir mi? Yani biz bu halimizle ruku secdeyi anlıyoruz. Fakat öyle bir yaşlı insan olabilir ki, öndeki bir şeye secde etmediği takdirde o uygulamaları, o rükünleri yerine getiremiyor olabilir. Evet. Onu da anlayışla karşılamak lazım. Öncelik ne yapacakmışız? Oturarak başınızı biraz eğip kaldırmak suretiyle, Namazı kılacağız. Ancak istisnai olarak e, belirli yaşta olan insanlar, eğer e, ben ruku, secdeyi tam fark edemiyorum, dolayısıyla namazı tam kılamıyorum, önüme bir şey koymazsam diyorlarsa e, bunu da anlayışla karşılarız. Ancak yapılması gereken neymiş? E, başını biraz eğerek ruku, biraz daha eğerek secdesini yapacak ve namazını kılacak inşallah. Peki.